Sabır ise Sabırla beraber şükür de O derecede önemli bir kulluk görevidir Tabii ki Dünyaya imtihan için gelmiş olan insan Rabbinin kendine lütfettiği Nimetler karşısında imtihana çekilecektir Bu imtihana çekildiği Durum ise Nimetlere karşı davranış da imtihana çekildiği yönlerden birisidir. Onun içinde iman zaten bir insanın sadece kalbiyle iman etmesinden ibaret değildir. İman insanın önce kalbiyle iman etmesinden başlar ancak bu daha sonra kalbiyle tasdiki sonra da bu imanın tezahürü Davranışlarında Amellerinde görülür, görülmelidir İman etmiş Kalbinde iman var Bu imanın gereği olarak da Ameli olarak da Davranış olarak da imanın gerektirdiği şeyleri yapıyor Ve aynı zamanda Sadece davranışta da kalmayıp Bu davranış Bu imanı kendisinin hayatının Her bir noktasına yön verir işte insan maruz kaldığı felaketler karşısında sabrederse, bu insan sabır sınavını başarıyla geçmiş olur. Ama bu maruz kaldığı durumlardan da umutsızlığa kapılır. Allah'tan Allah'tan tereddüt geçirmeye başlarsa, o zaman yine sınavdan başarısız olmuş olur keza Allah Teala'nın kendisine lütfettiği nimetlere şükrederse şükür sınavıdır şımarırsa nankörlük ederse nimetin hakkını vermezse o zaman yine bu şükür sınavından sınava başarısız olmuştur Tabii ki bir insanın imtihan gereği hayatında bulunduğu pozisyonları Kendisine nimet verilmesi de, kendisine musibet verilmesi de, varlık içerisinde olması da, yokluk içerisinde olması da, hayatın değişik evrelerinde tabi tutulduğu sınavlardan, imtihanlardan birisidir. Eğer nimet verildiğinde hakkıyla şükrederse, sınavı geçer. Nimet verildiğinde şükürsüzlük gösterirse, nimetten Dolayı bu tutumundan dolayı sabra sabırsızlığından dolayı nimete şükürsüzlüğünden dolayı da sınavda başarısız olur. Tabii ki nimet külfet dengesinde nimet şükür dengesinde Hazreti Ömer Efendimiz nimetle sınanmanın musibetle sınanmaktan daha zor olduğunu söylüyor. Çünkü diyor insan musibet karşısında Allah Teala'ya daha çok yalvarır, yakarır. Musibet karşısında imanı daha yükselir ama nimet, nimet insanı rehavete sevk eder. Onun için de insan nimetle ödüllendirildiği zaman Allah kendisine nimet verilmişse, bu nimeti kim verdi, bu nimet neyi gerektirir bunu düşünemez. Onun için nimetle imtihan edilmek, musibetle imtihan edilmekten daha zordur diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Tabii ki sabır ve şükür, şükür ve küfür bunlar birlikte değerlendirilen, değerlendirilmesi gereken kavramlardır. Şükür dediğimiz zaman dil itibariyle gıdanın insan üzerinde etkisi anlamında kullanılıyor ki istilahi manada da dinimizdeki dini bir terim olarak da aslında bu anlam kullanılmış oluyor. Şöyle ki şükür demek Allah'ın nimetlerinin etkisinin kulumda görülmesi. Allah kula bir nimet lütfetmişse bu nimetin karşılığında kulluk görevi olan şükür görevini yerine getirmişse işte o insan şükretmiş olur. Yani bu Şükür Allah'ın insana verdiği nimetlere övgü duymasıdır. Bu nimetin sahibini bilmesidir. Nimetleri itiraf etmesidir. Nimet verene muhabbet beslemesidir. Allah nimet vermiş. Bu nimetin karşısında Allah Teala'ya karşı sevgi beslemesi bu insanın şükrüdür. Aynı zamanda Şükür, itaattir. nimet verenin ne kulluk görevi yapmak gerektiği gibi nimet verenin bir şey verenin rızasına uygun iş yapmaktır. Nasıl ki beşeri olarak bile bir insana bir bardak su verene insan teşekkür ediyor ise memnuniyet duygusu belirtiyorsa, muhabbet besleyebiliyorsa varlığındaki tüm nimetleri kendisine lütfeden, ikram eden allah Teala'ya da bu kulluk görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. İnsanın şükrü sadece diliyle itirafı değildir. Şükür kalbin ve diğer azaların hepsinin de kendi imkanları ölçüsünde yapacağı yapacağı bir görevdir ki bunlar içerisinde kalbin şükrü muhabbetidir Allah Teala'ya nimetin karşılığında muhabbet besliyor kulluğunu hatırlıyorsa kalp şükreder yine azalarla yapması gereken görevleri yapar ise yine diliyle Allah'ı anarsa zikrederse işte o zaman nimete şükretmiş olur Tabii ki nimetlerin cinsi Nimetlerin şükrü aynı zamanda kendi cinsinden olur. İlim nimetinin şükrü o ilmi yaşamak ile başkalarına aktarmakla mümkündür. Bir insan bir bilgi sahibi bu bilgisini eğer bilgisinin gereği ile amel etmiyorsa o verilen bilgiye, bilgi nimetine şükürsüzlük etmiştir. Aynı şekilde ...aktarması, öğretmesi imkanı olduğu halde aktarmıyorsa yine şükrünü yerine getirmemiştir. Malın şükrü kendi cinsindendir. İnfak edilerek, sadaka verilerek, zekat verilerek, hayır hasenat olarak nimet verenin iradesine uygun şekilde Allah Teala'nın talebine uygun şekilde harcandığı zaman o zaman nimetin şükrü yerine gelmiş olur. Değerli kardeşlerim, insanın insanın imanının delillerinden bir tanesi de sabır darlığa düştüğü zaman sabır gösterebilmesi, bollukta da şükür gösterebilmesidir. Allah Teala kendisini zorlukla sınadığında sabır gösterebiliyor ise ve nimetlerle donattığında da şükredebiliyorsa işte bu insan imanın iki delilini de üzerinde tutmuş demektir. Bir insanın nimet karşılığında şükrü öncelikle o nimeti bilmesiyle nimet vereni tanımasıyla başlar. Allah Teala kendisine bir nimet ikram etmişse ilk görev o nimeti bilmek tanımak. Tabii ki bir insan nimeti nimetin nimet olduğunu bildiği zaman nimeti göndereni de nimetin sahibini de bilir. Bunu bildiği zaman da nimeti göndereni sever. Sevdikten sonra da o sevdiğinin o nimet sahibinin taleplerine uygun şekilde hareket eder. Şükrün öz itibariyle döngüsü budur. Nasıl ki bir insana, bir üst düzey insan, bir padişah hediye gönderse, güzel bir hediye gönderse, bu hediye geldiğinde hediye alan kişi o hediyeyi getirenin aline ayağına kapanıp sadece ona teşekkür etmez herhalde ya... Bunu esas gönderen kim ona bakar. Aradaki postacı, postacı tabii ki bir iş görmüştür ama esas nimeti veren, esas bu güzelliği yapan, ikramda bulunan sahip kimse arkadaki onu düşünür. İnsan oluğu kendisinin böyle bir nimet verildiğinde padişahı düşünüyor işte arkanda hediyesi gönderen gerçek hediye sahibine teşekkürde şükürde bulunuyor ise memnuniyet duygusu ifade ediyorsa işte insanda varlıkta kendisine her türlü nimeti lütfeden Rabbine şükretmek durumundadır. Zahiri sebeplerle elde ettiği nimetlerin hepsi şükrü gerektirir. Tabii ki insanoğlu yaratılışı itibariyle nankördür. Aynı zamanda yaratılışı itibariyle ...şuursuzdur, şuursuz olduğu için de bilinçsizlikle karşı karşıyadır. Bir insan toplumda yalnızca başkalarında olmayan nimet kendisine verildiğinde o şeyin nimet olduğunu düşünür. Halbuki bir insanın varlık boyunca, hayatı boyunca kendisinin verildiği, lütfedildiği, imkan olarak sunulan her şey birer nimettir. Bu nimetin hepsinde de hepsinde de Allah Teala'ya şükretmesi gerekir. İnsanın sağlığı, insanın vücudundaki her bir azası, insanın güven içerisinde bulunması, insanın nefes alıp verilme, vermesi, insanın şu zamana sahip olması, insanın havaya, suya sahip olması bir ekmeğe sahip olması Hepsi birer büyük nimettir Bunlardan herhangi birisi olmadığı takdirde insan dünyada yaşamını bile sürdüremez Onun için de varlıkta ödüllendirildiği Kendisine lütfedilen, ikram edilen tüm nimetlere şükretmesi gerekir Bu arada hamd ile şükür de ayrı bir konudur ki Nimetlere hamd edilir ve şükredilir bunu kısaca şöyle ifade edelim. Şükür, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle لَاِنْ eziden لَاَزِيدَنَّكُمْ Siz eğer şükrederseniz elbette ve muhakkak ben size nimetlerimi artırırım buyuruyor Allah. İnsanın verilen nimetlere şükretmesi, nankörlük yapmaması o nimetlerin artmasının önemli bir sebebidir. Nimet şükredildiği zaman artar. Onun için de insan hamd ve şükür arasındaki ayrım olarak şükür verilen nimetleri artırdığı için mesela bir insan hastalıkla mübtela olduğu zaman hamd etmesi, ham ediyor olması, elhamdülillah demesi daha uygun görülmüştür. Çünkü şükür nimetin artması, hamd daha geneldir. Ve tabii ki Nimet, ham, hamd etmek ile şükretmek arasında da genel itibariyle iki fark vardır. Bunlardan birincisi şu hamd etmek bir nimete karşılık olur. Bir nimet varsa ona karşılık hamd edilir. Hamd bir nimete karşılık olduğunda da olmadığında da her şeye hamd edilir. Ama şükür yalnızca nimet karşılığında yapılır. Onun içinde. Şükürle Hamd'in böyle bir ayrımı vardır. İkinci olarak da Hamd etmek yalnızca dille yapılır. Dil ile hamdedilir. Şükür ise vücudun tüm azalarıyla, insan varlığın her şeyiyle de şükür görevini yerine getirebilir. Bundan dolayı Hamd ile şükrün arasında böyle kısa bir ayrım vardır. Değerli kardeşlerim, burada bir başka bilmemiz gereken hususta bilmemiz gereken hususta hamd etmenin faziletine dairdir ki peygamberimiz pek çok hadis-i şeriflerinde hamd etmenin, şükretmenin ne kadar önemli olduğunu yine bazı hamd içeren tesbihatın mizanı doldurduğunu yer ile gök kadar sevap verildi pek çok hadis-i şeriflerinde geniş tafsiratlı bir şekilde anlatmıştır ki biz bu ayrıntıya girecek değiliz. Sadece şunu söyleyelim ki tesbihatta da yer alan dil ile söylediğimiz her türlü hamd, şükür Allah katında büyük ecirlere, büyük sevaplara insanı nail eder. Onun için de vücudun tüm azalarıyla şükretmesi gerektiği gibi hamdini de her zaman her şekilde tekrar etmelidir. Şu anda bu ...şükrün özelliğinden, şükrün nasıl gere yapılması gerektiğinden bahsediyoruz ki... ...başta da ifade etmeye çalıştığımız gibi... ...bir insanın şükretmesi önce bilmesiyle, önce farkındalığıyla mümkündür. Allah Teala kendisine bir nimet vermiş ise... ...bunun bilincine varması, bunu kavraması, bunun farkındalık oluşturması... İlk başta yapması gereken şey budur. Eğer elindeki nimetin değerini bilmiyorsa zaten şükrün önündeki en büyük engelle karşı karşıyadır. Önce elindeki nimetin Allah'ın kendisine lütfunun önemini bilmelidir. Bunu bildikten sonra ikinci adım olarak muhabbet etmeli. Bu nimeti gönderen Rabbine karşı... ...kalbinden sevgi duymalı... ...kalbinden muhabbetle... ...onun... ...ona karşı sorumluluğunu bilmeli... ...son adım olarak da... ...onun rızasına uygun işler yapmalı... ...Allah Teala bana bu nimetler vermiş... ...bunun nimet olduğunu biliyorum... ...sonra Allah Teala bu nimette bulunduğu için... ...Allah Teala'ya karşı muhabbet besliyorum... ...kulluk görevimi hatırlıyorum... Sonra da Allah'ın istediği şekilde davranıyorum. İşte o zaman şükür yerine gelmiştir. Ama bir insan sadece diliyle şükrü söyler, şükrettiğini ifade eder, azalarıyla bunun gereğini yapmazsa ya da bu şükür neyi gerektiriyorsa bunun gereğini yerine getirmemiş ise o zaman şükür tamamlanmış sayılmaz. İşte bunun içindir ki her azanın... Ayrı bir şükür var demişler. Mesela bir insanın gözünün şükürü nedir? Gözünün şükürü önce harama bakmamasıdır. Gözü gözü helal yolda kullanmaya gayret etmesidir. Eliyle yapması gereken mesela diliyle şükür nedir? Diliyle yapacağı şükür bir insanın bir insanın yalan dedikodu gibi. Tüm azalarını haramlardan uzak tutmaya çalışmasıdır, diliyle hakkı söylemesidir. Bunu söylediği zaman dilin dilin şükürünü yerine getirmiş olur. Yoksa şükür demek yalnızca Ya Rabbi şükür diyerek Diliyle e, Türkçe ya da Arapça her ne dilde olursa olsun söz söylemesi yeterli değildir her uzvuna karşı ayrı ayrı şükretmesi gerekir. Tabii ki burada bilmemiz gereken bir başka husus da nimetlere yapılan şükrün nimetin karşılığı ya da bedeli olmadığıdır. O, çünkü bir insan hayatı boyunca Allah'a şükürle, kullukla, ibadetle geçirse bile sadece kendisine bahşedilen şu göz nimetinin bile karşılığını veremez onun için bu şükrü Allah'a karşı bir kulluk görevi olarak yapıyor yoksa yoksa bir insanın bir insanın şükretmesiyle Allah'a borcunu ödemiş sayılmaz. Değerli kardeşlerim bir gün Hazreti Ömer mescid i Nebevi'de bir insanın duasına şahit oluyor. Duası şu: Ya Rabb'i beni azlardan eyle. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Allahümme cealli minel kalib. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Böyle dua ediyor. Tabi şaşırıyor. Azlardan olmak nasıl bir şey diye. Düşünüyor ki bir insan Ya Rabbi bana cenneti lütfet. Ya Rabbi günahlarımı affet. Buna benzer dualar etse çok makul. Böyle yapması iyi ama azlardan nasıl dediğinde anlayamıyor ve duanı yapan kişinin yanına yaklaşarak sen diyor böyle dua ediyorsun ne ne demek bu azlardan o zat da diyor ki bu duymadın mı ya Ömer Allah Teala ve kâilun min kullarımın çok azı şükrederler buyuruyor işte ben o azlardan olmak istiyorum dediğinde Hazreti Ömer de kendi kendine e, ...hayıflanarak diyor ki... ...herkes Ömer'den daha akıllı... ...herkes Ömer'den daha bilgili... ...ben şu ayeti nasıl kavrayamamış? ...onun içinde... ...maalesef kulların pek azı... ...Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle... ...gerçek anlamda... ...şükür görevini yerine getiriyor... ...bir başka ayette de... ...Allah Teala buyuruyor ki... ...femen şekerâ fe innemâ yeşkurûl nefsi... ...kim şükrederse ancak kendi nefsi için şükretmiştir yani şükür görevini yerine getirdiği zaman bir iyilikte bulunmuş değil nimetlerin karşılığını vermiş değil sadece kendi sorumluluğunu temizleme açısından Allah'a karşı bir kulluk görevini yapmış olur bu bir kendi nefsi için yapacağı bir şeydir Yoksa yaptığının Allah Teala'ya bir faydası yoktur. Tabii ki insan şükrü elden bıraktığı zaman da şükürsüzlük insanda gaflete yol açar. Şükürsüzlük nimetin zevaline, yok olmasına yol açar. Şükürsüzlük aynı zamanda nankörlüğe yol açar. Kur'an-ı Kerim'de de şükür kelimesinin karşılığı olarak da küfür kullanılmıştır ki küfür özü itibariyle nankörlük demektir nankörlük, nankörlük olduğu kadar inkara da aynı kelime kefara kökünden kullanılmış ki bir insanın nimet vereni nimeti nimete nankörlük yapması onu inkara anlamına da gelir özü itibariyle nimet vereni Tanımamak, nimet vereni gizlemek, saklamak, örtmek onu inkardır. Onun içinde e, şükür ile küfür e, birbirini karşılayıcı kelimeler olarak kullanılması da şükürün yol açacağı netice itibariyle anlamlıdır. Şükürsüzlük sonuç itibariyle insanı nankörlüğe, nankörlükte düpedüz küfre götürür değerli kardeşlerim. Onun içinde şükür müminin en önemli görevlerinden birisidir. Peygamberimiz bize şükürle ilgili olarak tavsiyesinde insanın din işlerinde kendisinden daha yukarı olan kimselere, dünya işlerinde de kendisinden daha aşağı olan kimselere bakmayı teşvik etmiştir. İbadet ederken Filan kişi teheccüte kalkıyor Cemaatle namaz kılıyor Allah yolunda daha çok çaba sarf ediyor Allah yolunda daha çok kulluk görevini yerine getiriyor Hep kendisinden daha fazla ibadet eden iyilik yapan hayır hasenat sahibi insanı görmeli Onları kendisine örnek almaya çalışmalı Ama dünya nimetlerinde ise Şükür ancak böyle gerçekleşiyor kendisinden daha fazla nimet sahibi olan onun da şuyu var, bunda bir de bu var gibi dünyevi olarak kendisinden fazla olanlara değil aşağı olanlara bakmalıdır. Filanlarda olmayan her şey bende var düşüncesiyle işte insan o zaman ne yapmış olur? O zaman şükrü gereğince yerine getirmiş olur. Şükür görevini ifa etmesi Dünya işlerinde kendinden daha kötü durumda olan insanlara bakarak kendi halini anlamasıyla mümkün olur i̇mam Gazali Hazretleri de bize şükrü anlatırken bir cümleyle diyor ki Şükür demek Allah'ın verdiği nimeti Allah'ın yoluna harcamakla mümkündür Nankörlük ise Allah'ın verdiği nimeti Allah'ın razı olmadığı yerlere hacamaktır. İşin özü budur. İnsanın küfür içerisinde, nankörlük içerisinde olmasıyla şükür içerisinde olmasının özeti budur değerli kardeşlerim. Bu konuda Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden de aynı buna benzer bir rivayet gelmiş ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı daha küçükken 7 yaşında elinden tutup hacca götürmüş hacda değişik kimseler değişik sohbet ortamlarında bulunmuş ki dayısı da zaten evliyaullah'tan biz atmış bir gün e, şükür nedir diye konuşulurken herkes değişik fikirler söylemiş dayısı da Cüneydi Bağdadi Hazretlerinde üstün bir özellik gördüğünden etrafa demiş ki müsaade edin şu çocuk da söylesin dönüp Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine şükür nedir sen söyle bakayım Cüneyd dediğinde o da demiş ki şükür Allah'ın verdiği nimetlerle ona asi olmamaktır ve Allah'ın verdiği nimeti nimeti masiyetlere sermaye yapmamaktır Allah nimet vermiş bu nimetin karşılığında ne yapmak gerekiyor? Bu nimetle ona asi olmamak ve bu nimeti insanın nankörlüğe, Allah'a isyana bir dayanak kullanmaması gerekiyor. Maalesef bugün hayatımızda bunun tersini yaşıyoruz. İnsanlar nimet verildikçe azıyor, nimeti bollaştıkça bu nimet kendisini şükredi daha çok isyankarlığa teşvik ediyor Tabii ki şükür dedik insanın azalarıyla da her ortamında kulluğunu en iyi şekilde yapması Hazreti Ayşe validemizden bir rivayette diyor ki bir gün Efendimiz Aleyhisselam gece oldu tam uyuyacak istirahat edeceği sırada dedik ya Ayşe müsaade edersen kalkıp biraz ibadet etmek istiyorum şu inceliğe bakınız peygamberimiz ibadet etmek için bile hanımından izin istiyor o da diyor ki benim yanımda olmandan benle oturup konuşmaktan konuşmandan memnun olurum ancak seni kulluk görevi yapmaktan ibadetten de alıkoyamam ya Resulallah dediğinde peygamberimiz ibadete başlıyor o gece diyor, öyle çok ibadet etti ki ayakları şişti çok e, secdede bulundu ağladı yerler ıslandı bu kadar çok e, gece boyunca ibadet içerisindeydi yalvarışta yakarıştaydı sabah oldu Hazreti Bilal müezzini peygamberimizi sabah namazına uyarmaya geldiğinde halen o ibadet halindeydi sonra Hazreti Bilal peygamberimizin bu halini görünce ya Resulallah Fetih suresinde buyurulduğu gibi senin mer takad bir kıvameti geçmiş ve gelecek tüm günahların affedildiği halde niye bu kadar kendinizi zorluyorsunuz dediğinde buyurdu ki efele abden şükura ben şükreden bir kul olmayayım mı ben dedi Peygamberimiz şükreden bir kul olarak ve benim bildiğimi bilseydiniz de diğer ayet içerime devam ediyor. Burada noktalamış olalım. İnsanın şükrü kulluk görevini en iyi şekilde yerine getirmesidir. Yani bir insan Allah Teala kendisine nimet verdiğinde ya Rabb'i şükür elhamdülillah çok şükür deyip günah işlemeye devam ediyorsa bu insan bu insan yeterince yeterince şükretmiş sayılmaz. Şükür, diğer şükürden sonrası dilinde söylediği ifadelerden sonrasına da yansıdığı takdirde yerine gelir. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki... ...şükür imanın yarısıdır. İmanın yarısı şükürden oluşuyor değerli kardeşlerim. Ve nasıl ki bir insan kendisine bir bardak su veren kimseye bile teşekkür borcu hissediyorsa... Varlıkta kendisine bu kadar büyük nimetler rütfeden Allah'a karşı da tabii ki en iyi şekilde kulluk görevini, en iyi şekilde şükür borcunu eda etme, yerine getirme gayretinde olmalıdır. Yine Bakara suresindeki bir ayet-i de, de Rabbimiz فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا ve وَلَا تَكْفُرُونَ Beni anın ki ben de sizi hatırlayayım. Bana şükredin sakın nankörlük etmeyin buyuruyor. Burada da yine şükürsüzlüğün insanı nankörlüğe sevk edeceğini de en iyi şekilde anlamış bulunuyor değerli kardeşlerim. Ve bir kıssada anlatıldığına göre Evliyaullah'tan bizzat bir gün bir talebesine diyor ki evladım sakın ha. Ee, çok e, şükrü önemine vesaire anlatırken talebe peki efendim diyor ben Allah'a nasıl e, iyi bir kul e, kul e, iyi bir şükreden kul olabilirim dediğinde diyor ki hocası kendisine Allah'a şükreden bir kul olabilmek için şunu hiç hatırdan çıkarma dünyada en büyük nimetler bana verildi Benden daha fazla nimet verilen bir kul yok. Bu düşünce içerisinde ol. Dünyada en büyük nimetler bir kişiye verilmiş. Ve o kişi ne kadar büyük sorumluluk altında. Bu düşünce içerisinde ol. Tabi talebe şaşırıyor. Ama efendim ben böyle bir düşünceye nasıl kapılabilirim ki? Dünyada en büyük nimetler bana verilmiş. Ben bunu nasıl zihnimde yerleştirdim? Mesela diyor peygamberler var. İşte alimler var, hükümdarlar var. Bunların hepsine de herkesten daha fazla nimet verilmiş. Dediğinde hocası diyor ki bak, peygamberler, alimler ve hükümdarlar, şöyle düşün ki Allah eğer peygamberleri göndermeseydi, sen zaten doğru yolu bulamazdın. Allah peygamberi de sana bir nimet olarak gönderdi. Yine eğer alimler olmasaydı, sen bu peygamberlerin öğrettiği bilgileri öğrenemezdin. Allah bu alimleri de sana bir nimet olarak gönderdi ve hükümdarlar iş başında olmasalardı, sen evinde huzur içerisinde uyuyamazdın, güven içinde bulunamazdın. Eğer güven içinde bulun bu da senin için verilmiş en büyük nimetlerden birisi. Dolayısıyla bir insan Allah'a şükrünü böyle düşünmeli. Allah dünyada bütün nimetlerini herkesten fazla bana vermiş. Bu düşünceyle olduğu zaman, bu düşünceyi içinde taşıdığı zaman nimetin değerini anlar. En basit bir nimet olarak gördüğü huzur içerisinde olmanın bile ne kadar önemli olduğunu yani başımızdaki komşumuzun, maruz kaldığı durumdan çok iyi şekilde anlayabiliriz değerli kardeşlerim. Yine büyüklerden bizzat diyor ki şükrü anlatırken bir insanın nefesinde iki büyük nimet vardır. Bir nefes alışverişinde bu nimetlerden bir tanesi o nefesi alabiliyor oluşudur. İkincisi de o nefesi geri verebiliyor oluşudur. Bir nefes aldığında bile iki büyük nimeti vardır. Bir insan Allah Teala dünyada kendisine hiçbir başka nimet vermemiş olsa, sadece nefes alabilip veriyor olsa bu hayatı boyunca günün işte 60 dakikasında şu kadar bin saniye, 24 saatte bu kadar bin insaniye binlerce defa şükretmesi lazım. Sadece Sadece bunun için şükretse bile şükrü yerine getirmiş olmaz. Onun için insan olduğunun kavrayamadığı çevresinde pek çok büyük nimetler vardır ama insan insan yaratılış itibariyle şükretmeye meyil olmadığı için nankörlüğe daha yakın olduğu için en büyük nimetlerden birisi olan nefes almanın bile önemli olduğunu bilmez değerli kardeşlerim. Yine Burada bir kıssa olarak e, zikredilen İbrahim Ethem Hazretleri ile Şakıkı Belki Hazretleri arasında geçen bir konuşma var. Hani her ikisi de büyük Allah dostu, her ikisi de birbirinin de ahbabı yarenler zaman zaman gelir konuşurlar birbirlerine. İşte bir gün Şakıkı Belki Hazretleri İbrahim Ethem'e soruyor, nasıl geçiniyorsun? nasıl durumun dediğinde İbrahim Ethem Hazretleri diyor ki ben bulunca şükrederim bulamayınca da sabrederim bulunca şükrederiz bulamayınca sabrederiz Şakıgıbel Hazretleri diyor ki bunda ne var ki bunu Horasan'ın köpekleri de yapıyor bulduğunda şükrediyor yiyor bulamadığında bekliyorlar zaten bunun kullukla ne ilgisi var dediğinde İbrahim Ethem Hazretleri'ne o zaman diyor ki peki siz nasıl yaparsınız? Diyor ki Şakıgıberi Hazretleri biz diyor bulursak şükredip infak ederiz. Bulamadığımızda da yine şükredip sabrederiz. Bir insan nimet verildiğinde sadece şükretmesi değil şükredip infak ederse yine bulamadığında da şükrederek sabrederse işte şükrü yerine getirmiş oluyor değerli kardeşlerim tabi yine İmam Gazali Hazretlerinin İhya Ulumi'nde Hazreti Musa ile ilgili şükürle ilgili zikrettiği bir nokta var ki sözlerimizi toparlarken onu da paylaşalım. Hazreti Musa Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim? Halbuki şükür de sana verilen bir nimet olarak şükredebilme bana lütfedilmişken sana ben nasıl şükrederim dediğinde Allah Teala diyor ki bu nimeti bildiğin zaman ben bunu şükür kabul ederim. Çünkü Hz. Musa o kadar düşünceli ki şükredebilmek bile bir nimet. Allah Teala şükür özelliği vermişse bir insana bu da bir nimettir. İşte bunun karşılığı olarak bunun karşılığının bu şuuru içinde taşıması, bu nimeti vereni bildiğin zaman diyor Allah Teala, şükretmiş olursun. Peygamberimizde hadis şerifinde insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyuruyor. Dolayısıyla da insanların ihmal ettiği konulardan birisi de ben kulluk görevimi yapıyorum, Allah'a karşı şükrediyorum, ama insanlara kaba insanlara karşı teşekkür duygusuna sahip değilse bu insanda gereğince şükretmiş olmaz. Çünkü insanlara teşekkür edebiliyor olmak bu da Allah'a şükrün bir göstergesidir. Bu sadece bir nezaket kuralı veya sıradan bir ahlak meselesi değildir. Bu Allah Teala'ya çünkü şükrün gerçek sahibi Allah'tır. İnsana teşekkür ettiğinizde de yani şükürün gerçek sahibi Allah olduğu için Allah karşısındaki insanı bu yapılan işe aracı kılmıştır. Ona teşekkür etmiş oluyor insan. Onun için de şükür, teşekkür sonucunda az önce ifade ettiğimiz gibi bir bardak suyu getiren insana teşekkür ettiğinde o suyu yaratanı insan unutmamalıdır. Suyu var eden, insanlığın hizmetine sunan İnsanlar lütfeden bir damla su bile Allah Teala'nın bir lütfudur. Bardağı doldurup getiren değil, o suyu var edeni insan hatırlamalıdır. Onun içinde insandaki nimetlere karşı şükrü onu sorumluluk bilincine götürür. Bu bilinç içerisinde de bilinç içerisinde de hareket ederek kulluğunu hatırlar. Abdurrahman İbn Av Hazretleri Meşhur cömert bir sahabe muhacirlerden bir gün oruç tutmuş ki iftar vakti önüne bir sofra kuruluyor. İşte o da muhtemelen birkaç dokumadan ibaret, belki birkaç hurma, birkaç çeşit de yemek konmuş. O önüne gün konan yemeği görünce göz yaşlarını tutamıyor. Ağlıyor, üzülüyor. Etrafındaki insanlar şaşırıyor. Hayrola? Ne oldu diye Hazreti Abdurrahman diyor ki Musab bin Umeyr Uhud'da şehit edildi. Halbuki o benden daha faziletli bir kimseydi. Öldüğünde üzerinde kefen olacak bir hırkasından başka bir şey yoktu. Kafası örtülse ayağı açık kalıyor. Ayağı örtülse başı açık kalıyordu. Korkarım ki Allah bu nimetleri bana ahirette vereceği nimetlerden kesinti yaparak dünyada veriyor olmasın diye bu şuur içerisindeydi. Onun için de bazen olur ki insana dünyada verilen nimetler Allah'ın bir lütfu olduğu kadar ahirette alacağı ecrin karşılığın dünyadaki de yolu olabilir. Bazen olur ki çalışır çabalar gayreti sarf edersiniz... ...sonuçta sıfıra sıfır, elde var sıfır... ...hiçbir şey almadığınızı görürsünüz... ...siz rıza ilahi için çalışmışsınızdır... ...çünkü Allah sizin ecrinizi ahirete saklamıştır... ...başka birileri de vardır ki... ...dünyevi hesaplarla, dünyevi menfaat... ...dünyevi çıkarlar uğruna... ...heva ve hevesleri için mücadele ederler... ...az mücadeleleri sonucunda... ...Allah kendilerine büyük nimetler verir... Onların aldığı nimet işte kendilerine ahirette verilecek olan nimetlerin karşılığın dünyada peşine verilmesidir. Onun için de insanlar dünyada yaptıkları hizmetlerin, ibadetlerin, iyiliklerin her zaman karşılığını dünyada beklemezler. Allah Teala için çalışır, çabalar, mücadele eder... Her türlü kulluk görevini yerine getirir, sonucu Allah'tan bekler. Çünkü Allah bazen bir dünyada, bazen de ahirette verir. Önemli olan ahirette almaktır. Ha bazen de lütfu ile hem dünyada hem, hem ahirette verir ki bu Allah Teala'nın Allah Teala'nın kullarına takdiridir. Onun içinde insanın yaptığı iyiliklerin karşılığının dünyada peşin olarak alıyor olması da iyilik olarak iyilik olarak görülmemelidir. İnsan esas ecri Allah Teala'dan almalı değerli kardeşlerim. Sohbetimizi kapatırken bir iki hadis-i şerifle noktalayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala İnsan bir şey yiyip içtikten sonra kendisine ham eden kulundan hoşnut olur. Yemek yedikten sonra da başka işlerden sonra da insan her anında her fırsattıka nimet bilip Allah'a etmenin, Allah'a şükretmenin yolunu aramalıdır. Bir başka hadis yerinde de hadis kutsi olarak buyuruyor ki, bir gün bir kul öyle bir güzel tesbihatta bulundu ki şöyle dedi ya Rabbi lekel hamd kimeyin bağı li böyle veci sultanik böyle tesbihatta bulundu bu tesbihatı karşılığında melekler şaşırdılar Kiramın katibi melekleri ellerinde e, e, sevap yazacaklar bunun karşılığının ne olduğunu bilemediler bunun üzerine Allah Teala'ya sordular. Ya Rabbi bu kul öyle güzel bir söz sarf etti ki biz bunun karşılığına sevap olarak ne yazacağımızı bilemiyoruz dediklerinde Allah Teala bu sözden o kadar hoşnut olduğu için kulum ne dedi? Tekrarlayın dedi. Melekler yine bu tesbihatı tekrarladılar. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu ki siz bu sözleri kulumun defterine öylece yazın ben sevabını kendim vereceğim. Yani kıyamet gününe kadar ki bu da şükrün dil ile söylenen şükürlerin bir nişanesi işareti olarak değerli kardeşlerim karşımızda duruyor Ve son olarak da bugünlerde sıkça aşağılık programlarla televizyon dizileriyle tahkir edilen... ...Müslüman büyüklerimizin, büyük devlet adamlarımızından bir örnek... ...Sultan Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinden ki... ...kendisi Barbaros Hayrettin Paşa... ...Pireveze seferine çıktığında büyük bir galibiyetle dönüyor... ...Hayrettin Paşa büyük bir galibiyet sonucunda... ...on binlerce esir büyük ganimetlerle İstanbul'a geliyor... ...Haliç'ten saraya giriş yapıyor öyle muazzam öyle muhteşem bir tablo ki yer gök inliyor büyük zafer kazanılmış işte o zaman vezirler paşalar devlet erkan herkes dizilmiş padişahla birlikte bu tabloyu seyrediyor bu sırada bu sırada paşalardan biri büyük bir heyecanla padişah hazretlerinin huzuruna gelip diyor ki ey sultanım dünya acaba böyle bir manzarayı kaç defa seyretti yani dünya dünya olalı böyle kaç defa böyle güzellik gördü dediğinde Sultan Süleyman Hazretleri diyor ki Kanuni Sultan Süleyman Paşa diyor bize gururlanıp övünmek mi yoksa bu muzafferiyetleri bize lütfeden Allah'a şükretmek mi yakışır işte böyleydiler o büyük zafer karşılığında gururlara kapılmak değil, kulluk görevini şükrü hatırlamaktaydılar. Onun içinde, onun içinde insan oğlunun hayatı boyunca Rabbin'e karşı en büyük sorumlulukların içerisinde verdiği tüm nimetlere karşı her zaman onu anmak, hatırlama, nimet vereni bilmek. Nimet verenin rızasına uygun şekilde hareket etmek O verilen nimetleri Nimet verenin arzuladığı istikamette harcamak gelir Ve nimetin kendisinin şükrü nimetin kendi cinsinden olur Nimet neyse nimet o cinsinden o cinsten tasarrufta bulunarak gereğince şükredilmiş olur değerli kardeşlerim ve selamun alem müsterim ve elhamdülillahi